Merhaba su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Bu hafta su hakkında bu senenin temmuz ayında basılan önemli bir rapordan bahsedeceğiz. Bu rapor elektrik üretimi sırasında kullanılan su kullanımı ile su ile ilgili bir rapor. Bu ilişkiyi sorguluyor. Yani enerji ile su arasındaki ilişkiyi sorguluyor ve bir takım önerilerde bulunarak bitiyor. Rapor ABD'li CNA adlı Kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yapıldı. Hı hı. Bu kuruluş toplumsal araştırma enstitüsü ve deniz analizleri adlı e, kuruluşları da içeriyor. Elektrik su modellemesi yapmışlar. Bu araştırmada su kıtlığı ve su kullanımı baz alınarak tasarlanmış bir model kullanmışlar. Ve çalışma e, şeyleri de grupları da Kuzey için Hindistan, ...Fransa ve Texas örnek olay durumlarını içeriyor. Evet. Aslında bu rapordan Türkiye... E, ...önemli dersler alması gerekiyor. E, şimdi bunu anlatmaya çalışacağız. Evet. E, raporun... E, ...Akgün'ün de söylediği gibi... E, ...çalışma alanlarından bir tanesi Teksas. E, Teksas'taki durumdan... ...yola çıkarak bir takım öneriler de... ...geliştirmişler. Aslında Teksas'ı... ...incelemişler de, Hı -hı. demek... ...gerekiyor. E, şimdi... ...2011 yılı içerisinde Teksas... Teksas'ta kuraklık baş gösteriyor. Zaten yıllardan beri bir kuraklık sorunu var Teksas'ın. Bu durum karşısında elektrik talebi en üst düzeye çıkıyor. Sıcak hava nedeniyle. Bununla birlikte elektrik üreten kömür, nükleer ve gaz tesislerinde soğutma işlemi için su ihtiyacı da artmaya başlıyor. Ve bu ...bir kriz haline dönüşüyor... ...bu krize ilişkin olarak... E, ...Teksas Elektrik Güven... ...Güvenilirliği Konseyi... E, ...sorunu... E, ...kesintilere gitmeden... ...nasıl bir çözüm üretebiliriz... ...arayışının içerisine giriyorlar... ...ve sonrasında tespit ettikleri şey şu ki... E, ...rüzgar enerjisi... ...bu elektrik kesintilerine... ...ve su kullanımına azaltılması noktasında... E, ...avantajlı olacak diyorlar... Evet. ...adım atmaya başlıyorlar... Evet. Bu kuraklık döneminde tüm enerjisinin yüzde onu ile yüzde on sekizini rüzgardan sağlamış Texas. Şu an tüm ülkede enerji üretiminde rüzgara en fazla dayanan eyalet olma özelliğinde. Uh -huh. ee, şimdi kömürden çok farklı rüzgar enerjisi. Kömür her zaman suya ihtiyaç duyuyor. Rüzgar enerjisiyle elektrik üretiminde ise suya hiç ihtiyaç duyulmuyor. Evet. Bu çok hani o anlamda çok temiz bir enerji. Eğer o dönemde Teksas'ta böyle bir değişiklik olmasaydı e, ciddi elektrik kesintileri olacağı e, söyleniyor. Ama evet. aynı zamanda e, suyun da daha kıt hale geleceği söyleniyor. Hı -hı. Yani sıradanlaşacak da su krizi ve elektrik kesintileri e, deniyor. Çünkü şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Dünya çapında nüfus artarken enerji ihtiyacı nüfusun altı katı. Altı katı kadar artıyor. Hı -hı. E, 2009'da 4,5 milyar metreküp olan su ihtiyacı 2030'da 6.900 milyar metreküp olacağı yani %50 artacağı tahmin ediliyor. Evet. Yani bu da tarım, elektrik üretimi, sanayi ve belediyeler için e, gereken su kaynaklarının sağlayabileceği su arasında %40'lık bir fark oluşması anlamına geliyor. Yani bir su kıtlığı, e, yetmez hale gelmesi. Söz konusu olacak Şimdi raporda genel olarak e, Bazı veriler de var İklim değişikliği nedeniyle Hindistan Malezya, Filipinler, Tayland gibi Ülkeler yerel sık ve uzun süreli Kuraklıklarla karşı karşıya kal kalacaklar Bunu artık e, Bütün bilim adamları söylüyor Özellikle bu bölgelerde termik santraller Suyun geleceği açısına çok önemli Bir tehlike arz etmekteler Çin'in elektrik Kapasitesinin yüzde seksen bu bölgelerden sağlanıyor. Su, su kıtlığının kıtlığı. olduğu bölgelerden sağlanıyor. Aynı zamanda 2040'ta Çin'de elektrik talebinin bugünkünün iki katına çıkacağı biliniyor. Hindistan'da ise üç katına Hı -hı. çıkacak. Eğer elektrik talebi kömürle karşılanırsa su tüketimde bir o kadar artacak demektir. Bizi evet. çok susuz günler bekliyor demektir bütün dünyayı. Bunu da bir tabloyla özetlemiş rapor. Yani suyun ...enerji alanında nasıl kullanıldığını ve tüketi, tüketildiğini ilişkin bir e, tablo hazırlamışlar. Evet. Şimdi e, elektrik genellikle kömür, doğalgaz yanması ya da nükleer füzyon ile suyun türbinlerde buhara çevrilmesi sonucunda e, şey yapılıyor, elde, elde, ediliyor. elde ediliyor. Bu işlem esnasında da kendiliğinden bir ısı ortaya çıkıyor. Bunun soğutma ile de giderilmesi lazım. Çünkü dayanılmaz bir sıcaklık ortaya çıkıyor. Enerji tesislerinde su ile soğutma iki şekilde yapılıyor. Bunlardan bir tanesi çekme ve diğeri de tüketme. Çekme nasıl, ne anlama geliyor ona baktığımız zaman suyun yüzeyden veya yeraltı sularından çekilip soğutma için kullanıldıktan sonra tekrar aynı ortama geri verilmesi hı hı. demek. Daha fazla su kullanılmasına neden oluyor ama evet. suyun e, tükenmesi ya da kirlenmesi açısından... ...daha sınırlı. Evet. Neye göre daha sınırlı diyoruz? Döngüsel denilen ya da kapalı devre sistem denilen... ...su kullanım biçimine göre. Bunda da su yine çekiliyor... ...ama çekildiğinde bir kere dolaşıp geri verilmiyor... Hı. ...alındığı ortama. Bu sistem içerisinde Dönüyor, döndürülüyor. Yani. Evet. Ee, daha az su çekiyor... ...ama daha fazla suyun buharlaşması... ...ya da kirlenmesine yol açıyor. Yani... Suyun Hı. alındığı yere aynı miktarda su veriliyor. Ver, verilmiyor, evet. Bir de başka bir şey daha var. Susuz soğutma yöntemi var. Hava akımı ile yapıyorlar. Bu sistemler sulu sistemlere göre verimsiz sayılıyor ve çok büyük fanlar kullanılıyor. O maliyetli. nedenle çok çok maliyetli. Yani zaten çok az kullanılan bir sistem bu. Genelde su kullanılıyor yani kömürde. Evet. Şimdi e, bu sistemlere uygun olarak işte az önce söylediğim Tabloyu hazırlamışlar. Yani Hı. bir e, megawattlık e, elektrik üretebilmek için kaç metreküp suya ihtiyaç duyuyor bu sistemler? E, sıralamaya başlamışlar. En çok e, olan da nükleer. Hı. Nükleerde e, açık devre e, de bir e, megawattlık elektrik üretimi için 168 metreküp su kullanılıyor. Evet. Bunun e, tükenme miktarı bir ...diye ifade edilmiş bir metre metreküp. küp. Evet. Döngüsel sistemde... ...daha su çekiyor nükleer santral... ...4.2 metre küp. Ama bunun tükenme miktarı... ...2.5 metreküp Evet. Doğalgaza bakalım. O da ikinci olarak tabloda görülüyor... ...yakıt tipleri arasında. Bundaki soğutma teknolojisinde yine... E, ...önce açık devreye... ...baktığımız zaman... Bir megavatlık e, enerji üretilebilmesi için 43 metreküp su kullanıldığı ve bunun 0.4 metreküpünün tüketildiği. E, eğer kapalı devre çalışırsa doğalgaz sadece 1 metreküp su çekildiği ve bunun 0.7 metreküpünün tüketildiği görülüyor. Yine kömüre baktığımız zaman kömürde de e, tabii kömürden kömüre fark var. Bir taş kömürü var bir de lignit gibi. E, karbondioksitin jeolojik olarak depolandığı oluşumlar var. Onlara baktığımız zaman Linyit'te örneğin döngüselde gördüğümüz tablo şu 4.3 metreküp su kullanılıyor 1 megavatlık enerji e, oluşması için. Ve e, bunun 3.2 metreküpü tüketilmiş oluyor. Hı hı. Taş kömürüne baktığımız zaman yani gelişmiş kömüre baktığımızda ise Açık devre sistemlerde 86 metreküp suyun 1 megavat enerji e, oluşturabilmek için kullanıldığı ve bunun da e, 0.4 metreküpünün tüketildiği görülüyor. Eğer kapalı devre ise bu sefer 2.3 metreküp su kullanılıyor 1 megavatlık enerji için ve bunun 1.9 metreküpü tüketilmiş oluyor. Evet. Son iki enerji türü güneş ve rüzgar güneşte ise e, çekilen e, su miktarı megawatt başına 0.1 tükenme miktarı 0.1 metreküp Rüzgarda ise bu değerler çok rahat okunabiliyor. 0.0. Şimdi bu tablonun sonuçlarını şöyle özetleyebiliriz. Her türlü yakıt için açık devre sistemler kapalı devre olanlara göre çok daha fazla su kullanmakta ve dolayısıyla kuraklığa daha dayanıksız bulunmakta. Yani siz kurak ...yıllıkla e, uğraştığınız bir coğrafya içerisinde e, su varlıklarınızı korumak adına termik santrallere asla ve asla izin vermemeniz gerekiyor. Evet. Böyle bir sonuç çıkıyor. Evet. Şu da böyle bir sonuç da var. Soğutma sistemi nasıl kullanılırsa kullanılsın. En fazla suyu nükleer santral soğutması kullanıyor. Nükleer santrallerde kullanılıyor. E, onu sırasıyla kömür ve doğalgaz takip ediyor... Doğalgaz santralleri en verimli enerji santralleri oldukları için en az miktarda ısı açığa çıkartıyorlar. Burada şunu söylemek lazım. En verimli enerji santrali'den kastedilen şu. Doğalgaz enerjisi üretirken kaybedilen enerji yani ortaya çıkan ısı az olduğu için verimli diyoruz. Yoksa başka hı hı. bir anlamda söylemiyoruz. Öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Dolayısıyla en az soğutmaya ihtiyaç duydukları için su anlamında fazla su kullanılmıyor doğal gazla. Evet. Tabii ta, kömüre oranlı bunların hepsini kömürle e, karşılaştırılıyor. Da. E, güneşte kullanılan miktar ise yıkama amaçlı e, kullanıldığını ve diğer enerji türlerine göre e, çok düşük bir çok, miktarda çok düşük, kullanıldığını evet. bir daha söylemek gerekiyor. E, şimdi aynı zamanda su kullanımı ile birlikte bu enerji... Ee, ...biçimlerinin diğer alanlara etkisini de e, raporlan, raporlamışlar. Ne bu alanlar? Yani e, kömürün yakılması durumunda e, partikül madde, hı hı. E, sülfür dioksit, e, sülfürük dioksit, azot dioksit, karbondioksit açısından... Hı hı. E, ...nelere mal oluyor diye bir tablo da yapmışlar. Hızlıca ondan da evet. bir takım veriler aktaralım. Evet. Ona baktığımız zaman doğal gazla bakıyoruz ee, işte bir, mega, bir, met, bir megawatt enerji üretmek için doğal gazla tüketilen su miktarı 0.7 maliyeti de bir, bir megawattlık doğal gaz enerjisinin 66 dolar. Karbondioksit bir mi miktarı Kar 359. Evet karbondioksit miktarı ama çok yüksek 359. Evet, Evet e, ve e, azot dioksit miktarı küçük gibi görünüyor ama sonuçta bu da önemli bir değer 0.03 kilogram oluyor. Uh -huh. Rüzgarda ise çekme ve tüketme zaten su anlamında yoktu bir e, megawatt enerji üretmek için. Maliyeti 80 e, dolar. dolar. Bu Ama hiçbir kirletici yok. Ortada. Evet nükleer evet. yine e, 4.2 metre küp su çekiyor bunun 2.5 Metreküpü iki buçuk metreküpü daha doğrusu tüketiliyor, tüketiliyor yani, evet. e, maliyeti 96 dolar Hı -hı. onun da evet hani bu partikül madde karbondioksit e, açısından herhangi bir salımı olmadığı ifade ediliyor ama çok büyük riskler var tabi yani evet Onu ve su kullanımı geçtim. açısından e, problemli. problemli en problemli tabii, en, en fazla yükler. su kullanan Kömüre baktığımız zaman yine gelişmiş kömür, taş kömürü ve lignit gibi karbondioksitin jeolojik depolanması şeklindeki oluşumları da ayrı ayrı incelemişler. Taş kömürünün oluşması için yani 1 megavatlık enerji üretmek için bu kömürden 2.3 metreküp su çekiliyor. Bunun 1.9'u tüketiliyor. Maliyeti 96 dolar ve baktığımız zaman hava kirleticilerine partikül madde 0.06 kilogram Sülfür dioksit 0.32 kilogram, azot dioksit 0.26 kilogram ve karbondioksit 761 kilogram. Evet. Çok büyük bir Bütün bu kirletici sayı. unsurların içerisinde su kullanımı ve kirleticiler diye baktığımızda Hı -hı. top. Yani top e, kömürde zaten. Top kömürden <gülüyor> çok net. Diğer kömürde. de. başında. Evet, lignit gibi diğer kömürlerde daha düşük kalitede kö kömürlere baktığımızda yine su çekme anlamında 4.3 metreküp, bu da yüksek, bunun 3.2 metreküb tüketiliyor ve maliyete bakın gerçekten e, düşündüğümüzden çok daha yüksek 122 e, dolar tutuyor bir megawatt oluşturmak için enerji ve yine şeylere baktığımız zaman hava kirleticilerine e, çok benzer sayıları görüyoruz. Bunları tek tek okumasak da olabilir aslında evet, güneş yani Güneş ve evet. enerji verimliliğini söyleyelim ama hı hı. Güneşte e, metreküp olarak 0.1 metreküp su çekiliyor 0.1'i tükeniyor 130 dolar maliyeti kirleticiler açısından 0 Enerji verimliliği bir kalem olarak incelenmiş Su tüketimi 0 hı hı. E, Maliyet megawatt başına 50 dolara kadar çıkabilir deniyor hı hı. Kirletici yok Evet. Şimdi bu tablodan söylediğimiz bütün rakamlar biraz karışık gelmiş olabilir ama... ...şu söylenebilir, en maliyetsiz seçenek enerji verimliliği. Evet. Böylelikle hem enerji talebi azalmış hem de yeni kapasite ihtiyacını öne geçirmiş olunurken... ...sudan tasarruf ediyorsunuz, aynı zamanda kirleticilerden, kirleticileri ortadan kaldırıyorsunuz. Evet, evet. Evet bunun dışında şunu da söylemek lazım tablonun söylediği bir başka şey de rüzgar enerjisinin devlet desteksiz halinde bile maliyetinin kömür ve nükleerden daha düşük olması. Bu, bu çok önemli üstelik de bu maliyetler düşmeye devam ediyor yani bu desteği aldıkça devletten rüzgar soğutma suyuna hiç ihtiyaç duymuyor hiç sera gazı salmıyor güneş enerjisi de aynı şekilde. Şu anki maliyeti yüksek e, ama e, bu maliyetlerde düşme olması kaçınılmaz. Çünkü e, yenilenebilir enerjiye destek sürüyor. Evet. Evet ve nükleer ve kömür e, suyu korumak yerine harcıyor diyebiliriz. Nükleer aralarında en verimsiz olanı her ikisi de fazla miktarda soğutma suya ihtiyaç duyuyor. Çünkü enerji kaybı yüksek. Dolayısıyla e, ısı çok yüksek. Susuz soğutma ise nükleer santrallerde zaten güvenlik gerekçesiyle yapılamayan bir şey. Onu evet. da... ...söylemiş olacağız. Bir ara mı veriyoruz? Evet, bir ara verelim. Akron Family'den dinliyoruz. River. docile stream, though your patience proves you bend to ease. And once this spark met kindling, forgets its gentle ambling, becoming heat, becoming steam, becoming. And glee. Adam splinter sparkling, lane and nimble symmetry and all along this glistening blankets we and everything shadows dance triumphantly wordless whispers sighs and pleadled dust enveping you and I in a flame make three you and I in a flame make three you and I in a flame make three Evet, SUAK devam ediyor. Bu hafta elektrik üretimi sırasındaki su kullanımından bahseden bir raporu inceliyoruz. ABD'li CNA adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yapılmış bir rapor bu. Temmuz ayında basılmıştı. Şimdi şeye baktık, doğalgaz, nükleer, kömür, güneş, enerji verimliliği, rüzgar. Bütün bu enerji tiplerinin suyla olan ilişkisine bakıyoruz. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra su sıkıntısı için stratejiler ve karbondioksit salımlarını düşürmek diye bir başlık var raporda. Çok güzel öneriler var burada. Beş ana e, strateji önermişler. Evet. İlkinden başlayalım. Bunun e, ilk maddesi enerji verimliliğini geliştirmek ve talep taraflı yönetim Hı. diye özetlenebilir. Ee, tabii ki bu e, programın başında da söylediğimiz gibi enerji verimini arttırmak en etkili, en kolay sonuç veren ve en, en ucuz, ucuz yol. Ee, bunda örnek olarak Fransa alınmış. Fransa enerji üretimini yüzde 82'sini e, gibi büyük bir kısmını nükleerden sağlıyor, nükleer enerjiden. Eğer diyor, deniliyor enerji verimliliği sağlanarak yüzde üç düşürüldüğünde... 30 yıl içerisinde sistem maliyetinde %5'lik bir azalma sağlanabilecek diye bir referans noktaları var. Ama sadece enerji değişikliği yapacak olursak yani nükleerden rüzgara geçelim denmesi durumunda bunda maliyetlerin artacağını enerji üretimdeki üretiminin payının yenilebilir açısından çok etkili olmayacağını söylüyor. Evet, Biraz bir karışık sorayım. ifade etmiş olabilirim. Enerji ile birlikte enerji değişikliğini önerir. Hı hı. Bir hat izlenmesi öneriyorlar daha doğrusu. Fransa örneği için öyle demişler. Türkiye'ye baktığımızda ise enerji verimliliği hiç dikkate alınmayan bir şey. Son 10 yılda sadece Avrupa değil OECD ülkeleri arasında da enerji talebi en hızlı artan ülkelerin başında geliyor Türkiye. Enerji verimliliği gayri safi milli hasıla için harcanan enerji demek. makbul olan daha az enerjiyle daha çok üretim yapılması. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı istatistiklerine göre Türkiye o ülkeleri ülkeler arasında enerjisi de enerjisini en verimsiz kul kullanan ülkelerin de başında geliyor. ...Türkiye'nin enerjisinin yaklaşık dörtte üçü zaten ülke dışı kaynaklardan geliyor. Bir de böyle bir durum var. Ve hükümet de bundan çok muzdarip olduğunu... Evet. ...aslında bütün bu yeni enerji projelerinin de... ...enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak hedefiyle hayata geçirdiğini ifade ediyor. Ki 2023 yılı hedeflerinde bunu çok sık bir biçimde vurguluyor. Bundan dolayı kömür ve linyite yatırım evet. yapıyorum diyor... 80'den evet. fazla e, yeni e, termik santral yapımı hedefleri arasında ama az önce söylediğimiz bu su kullanımını e, düşündüğümüzde ve karbon salımını ve diğer kirletici evet. e, kalemleri saydığımızda hiç mi hiç akıllı bu bir, bir yatırım yani. değil, Kesinlikle. yönelim değil. Hı hı. İkinci noktada soğutmaya ihtiyaç duymayan yenilebilir e, enerji teknolojinin geliştirilmesi e, söylenmiş. Termik santraller su sıkıntısıyla zaten başa çıkamıyor. Hı hı. Yalnızca rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji teknolojileri bu sorundan muaf e, kabul edebiliriz. Ayrıca çok açıkça evrensel, pardon çevresel avantajlara sahipler. Su kullanımı yok bunlarda. Keleneksel hava kirleticileri yok. Karbondioksit salımı yok. Susuz soğutmalı kömür tesisleri de harcamıyor Ama zaten bu çok pahalı bir şey Bunu çoğu şey, termik santrali kabul etmiyor Bir de hava kalitesi ve sera gazları açısından bakıldığında Yine yenilenebilir enerjilerle yarışmalarına imkan yok yani. Hı. Doğal e, gaz kömüre su kullanımı açısından e, hani, Karşılaştırılırsa Karşılaştırıldığı zaman daha iyi duruyor Öyle olsa bile yine de karbondioksit salımına neden oluyor Yine hidrolik kırılma dolayısıyla güçlü bir seragazı gazı olan metan salınımından da sorumlu. Çünkü doğalgazın çıkarılmasında hidrolik kırılma yöntemi de uygulanıyor. Çalışmada da Teksas örneğinde rüzgar enerjisine bakılmış. Rüzgar enerjisinin enerji üretiminde payı artırılırsa, artırıldığı durumda den, su kullanımı da azalma meydana gelirken karbondioksit salınımları da %20 oranında azalacak, geleneksel hava kirleticileri de %80 oranında azalacak denmiş. Eğer rüzgar payı olmazsa yani rüzgar enerjisi olmazsa su kullanımı azalmadığı gibi karbondioksit salımları da %10 artıyor deniliyor yani evet. modellemeye göre. Şimdi e, Türkiye'nin ise tarihine baktığımızda bu hani karbon salımı açısından e, çok e, olumsuz bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söylemek gerekiyor. E, 2012 Sera gazı salım. Miktarı bir önceki yıla göre yüzde buçuk oranında arttı. Evet. E, 439.9 milyon tona ulaştı. E, 1990-2012 arasındaki karbon salım miktarı artış oranı ne diye bakacak olursak yüzde 133. 133. E, evet. Bunun e, ağırlıklı olan kısmı yani 2012 verisinin 439.9 milyon ton karbondioksitin e, nereden kaynaklandığına bakacak olursak yüzde yetmiş'i enerjiden kaynaklandığını TÜİK verileri söylüyor evet. yani kömür e, yatırımı yapmaya devam ettiği süre içerisinde karbon salımı çok daha fazla artacak zaten dünyada artış oran açısından birinci sırada Türkiye Evet, üçüncü strateji de su sıkıntısı olan bölgelerde yeni su soğutmalı termo elektrik santrallerinin yapımının engellenmesi. Enerji üretiminden kaynaklı su krizini engellemek için en basit yöntem su kıtlığı olan bölgelerde yeni termo santraller yapılmasını engellemek olmalı. Evet. Su kıtlığı bu tesislerin çalışmasını zaten engelliyor. Bir de öyle bir, bir şey var. Ee, bizim ülkemize baktığımız zaman Karapınar. Termik santralleri biliyorsunuz planlanıyor Konya kapalı havzasında bunun çevresinde zaten yeraltı kaynakları yeraltı su kaynakları dışında bir iki tane göl var o yüzden bütün şey santralin soğutulması için yapılacak her şey yeraltı sularından karşılanacak havayla soğutma olmayacağını tahmin ediyoruz çünkü inanılmaz pahalı. Ee, onun yerine Konya Ovası'nı zaten hızla tükenmekte olan e, yeraltı su kaynaklarını abanacaklar ve orayı da kurutacaklar ki zaten böyle bir sorun var orada. Evet. İzleme, veri toplama ve analiz aşamalarının geliştirilerek politika üretme, planlama ve izin sürecinin düzenlenmesi diye bir e, yöntem belirlemişler. E, bizim ülkeye hemen bakalım. Hani evet. e, ne yapıyor bu konuda, herhangi bir şey yaptığını şey yaptığı e, söylememek gerekiyor çünkü Türkiye'de su hem kömürün çıkarılması hem de yıkama ve soğutmada da çok yoğun olarak kullanılıyor. Yani herhangi bir şey izlendiği ve işte burada bir sorun oluşuyor buna müdahale edelim anlayışın oluşmadığını Hı -hı. ifade etmek için birkaç tane veri söyleyebiliriz. 2010 verilerine göre Türkiye'de termik santraller bir senede 4.29 milyar küp su kullanmış. Türkiye'de hı. insanların kullanılabileceği toplam yıllık su miktarı ise 112 milyar metre küp. Hı. Yani var, kullanabilecek suyun e, 4.3'ünü termik. 3. Evet, hı -hı. santrallerde kullanılmış. Bir anlaşılır ifade de şöyle şöyle söylenebilir. E, 17 milyonluk mega İstanbul kentinin 4-5 yıllık e, su tüketimi Kaldır, aslında... Hı. Termik santrallerde kullanılıyor. Bir senede, kullanılıyor. Bir senede kullanılıyor. Evet. Yani termik santralin santrallerin tükettiği bu suyun yüzde 99'un soğutma amaçlı kullanıldığını, kullanılan suyun sadece binde dördünün arıtıldığını, Hı. gerisini de kirletilerek doğaya verildiğini düşünecek olursak ya da buharlaştığını evet. e... çok vahim bir tabloyla karşılaşıyoruz. Evet, karşı vahim karşılıyor. bir tablo bu. Evet. Son olarak da su kullanımını azaltan ve bununla birlikte başka çevresel faydaları da olan teknolojiler için araştırma ve kalkınma desteklerinin artırılması diyor. Buna zaten hiç kimse hayır diyemez. Hikmet politikaları haline getirilmesi gerekiyor yani. Evet, kesinlikle. Ee, ee, bir de bir anonsumuz olsa. Tamam. Evet. Şimdi. E Tam da bu meselelerin görüşüleceği aslında bu konuda adım atmayan hükümetlere işin vehametinin anlatılacağı 23 Eylül tarihinde New York'ta bir iklim zirvesi gerçekleşecek. Buna karşılık işte dünyanın dört bir yanında milyonlarca iklim aktivisti, sosyal hareketler katılımcıları da eylemler, etkinlikler düzenlenecek. Elimizde bilimsel raporlar var. Bu bilimsel raporlar yine enerji kaynaklarına güneş ve rüz Dönülmesi gerektiğini enerji verimliliği yapılması gerektiğini söylüyor siz hala niye bunlar konusun, bunlar adım için atmıyorsunuz. adım atmıyorsunuz evet. diye hesap soracaklar ve talepte bulunacaklar İstanbul'da da bunun etkinlikleri olacak 20-21 Eylül tarihinde e, tütün deposunda iki günlük zirvemiz ve yürüyüşümüz olacak su hakkı kampanyası da orada olacak oralarda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça